Close your eyes Ellem ve boylam www.mbirgin.com 55 Boylan 47 Temmuz 2012 Başladı, hoş geldiniz. a um. Bey. Erdal Bey ile daha önce bir sürpriz paket olayımız olmuştu. Oradan bir de aynı zamanda sitede köşe yazıları vardı. Kendisi tiyatrocu. Aynı zamanda sanatla iç içe, edebiyatla, yazarlıkla hemden hem bir insan. Kendisi da ikamet ediyor. Orada tiyatro oyunculuğu, tiyatro yapmaya devam ediyor ekibiyle. Bugün Ankara'ya ödül almak için gelmiş. Buluşalım dedik. Ödülünüzden bize de pay verin dedik. Oraya girmeyeceğim de daha çok... Biraz muhabbeti burada şu anda pastanedeyiz etraftan işte, işte araba sesleri falan geliyor olabilir ne kadar pastanenin her tarafını kapatsak da klima olmamasına rağmen bunu kaydın selameti açısından yapıyoruz. Evet ben daha çok fazla uzatmak istemiyorum. Erdal Bey ödül almaya geldi Önü Ankara'ya ödülden bahseder misiniz? Ne ödülü? Bildiğim kadarıyla bir yazı, bir öykü yarışması. Bir yarışmadan bahseder misiniz? Yeni mahalle Belediyesi'nin hazırladığı, tertip ettiği bir yarışma galiba bu Engelliler konuda öykü yarışması. Birincisi düzenlendi bu sene. Gerçekten güzel bir işe imza attı belediye. Çok kimsenin üzerinde durmadığı, hep e, görmezden geldiği bir konuda. Engelliler konusunda. E, Türkiye'de 12 milyona yakın, yani görme engelli, bedensel engelli, zihinsel engelli insan var. 12 milyona yakın bunlar. Kayıtlı olmayan rakamlar. E, bununla ilgili bir şeye ilgi çekmek, bir konuya vurgu yapmak için bir öykü yarışması düzenlenmiş. Bayağı da bir başvuru olmuş. İşin ilginç kısmı bugün öğrendiğimiz kadarıyla ödül alan kişiler arasında hiç engelli yok. Yani 160'a yakın e, öykü gelmiş yarışmaya. Bunlardan sadece 10'la yakın değerlendirmeye tabi tutulmuş. 150'li yakını sadece insanların kendi acılarını anlattığı bir konu. Yani çok sert ifadelerle kendi iç acılarını Edebi e, edebi yönü yok. Çünkü kendisi engelli olduğu için bu işin acısını duymuş ruhumda. Çok e, sert kelimelerle anlatmış bunu. Ve bunlar da ödüle değer görülmemiş. Yani bunların da işte belediyedekilerin yani hayalete şayan olan durumu buydu. Neden bu kadar engelli var ve niçin bu kadar az ödül veriyoruz bu insanlara. Ya da doğrusu hiç veremiyoruz. Hı hı. Yani dört kişi bugün buradaydık jüri ödülü alan arkadaşlarla beraber. Ben üçüncü olmuştum. Bir küçük dünyam var diye bir öykü. Onu ıı, olmadı hocam. aslında sizin... Bence tabii sizin sesiniz daha uygun. Sizin sesinizden gerçekten güzel olur da. Eğer yani bana siz gönderme şansınız olursa Olurs, hocam. Olur, olur inşallah. Değerlendiririz olmadığı yazıyı sitede mi? Birginkom'da yayınlayabiliriz belki. O da olur. Hem o olur Hı. hem de güzel bir bölümünü siz okursunuz, seslendirirsiniz. izleyicilerinize takip edenler dinlemiş olur olur mu? İnşallah. Aa, peki hocam ben şunu sorayım. Bu ödül alan eserler yahut yarışmaya katılan eserler bir şekilde değerlendirilecek mi? Bir, e evet bir kitap projesi varmış. Ee, bir aya kadar çıkacak Mahalle Belediyesi'nden ilgisi olan insanlar bunu temin edebilirler. Adı belli mi? E, belli değilmiş. Hı. Yani belli değilmiş. Bir aya kadar Hı. çıkacak e, birçok yere de gönderilecek üzere devlet kurumlarına bu işe ilgi çekmek anlamında hani görme engeller için yapılır, bedensel engeller için yapılır, zihinsel engeller için ne yapılır diye onların ilgisini çekmek amacımız. Yani zaten öyküler de maçta amaçla yazıldı. E, yani bir nebze de olsun bu insanların acılarına merhem sürebilmek. Siz bildiğim kadarıyla böyle farklı e, bu tür etkinlikleri falan takip ediyorsunuz. Bu öykü zaten şeye, yarışmaya özel yazıldı değil mi? Yo, daha kadarıyla. önceden yazılmıştı bu. Bu, bu. Görme engelli bir kızın hikayesi. Bir genç kızın hikayesi. İsmini de vermedik önüm olsun diye. Yani tam isim koymadık yani engelli olan insana. Herkes kendinden bir pay bitsin diye. Bir, görme engelli bir kızın iç dünyasını anlattığı bir hikaye. Ailesiyle olan, çevresiyle olan, annesiyle, babasıyla olan sorunlarını kendi iş dünyasını baz alarak anlattığı bir hikaye. Bir Küçük Dünyam Var, Aşk Vesel'in bir cümlesi. Bir Küçük Dünyam Var içimde Benim, Mihnetim, Zihnetim Bana kâfidir diye başlayan bir şiirinden alınma. Aşk Vesel'de meşhur, Ağmağaların Piridir. Yedi yaşında gözünü çiçekten kayıp bir insan Daha önce de benim bildiğim kaderiyle birkaç böyle öykü ya, ya da ödül aldığınız yazı olmuştu değil mi? Evet evet. Mesnevi'den bir kısa film festivali vardı Koyal'a üzerinde. Değerli bilmeyenler, Erdal Bey son görüşmemizden bu yana değişti. Çok değişti. Ya yani en son görüştüğümüzde kendisi yalnızdı. Tabi bu kadar büyük ödüller alamıyordu. Ondan sonra işte evlendi. Artı artı yani Ödüller arttı gibi sanki. Şimdi hani derler ya her başarılı erkeğin ardında bir bayan vardır diye, bir kadın vardır diye. Geçen gün bu sözü üstünde ökmenden dinledim. şey Şöyle diyordu. İşte Batılıların öyle, Avrupalıların öyle bir sözü var dedi. Niye arkamda oluyor ya dedi. Yanımda dedi. Ve işte Erdal Bey'in de yanında bir bayan, değerli eşi ve onu tanıyoruz. Hoş geldiniz. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? E, hoş bulduk. E, ismim Şerife Göze. Ee, Şerife Hanım, o ödüllerin oranı arttı mı? Sizinle evlendikten sonra nedir? Nasıl değerlendiriyorsun? Tabii ki bariz bir şekilde arttı. <gülüyor> Bunu da tabii kendinize bağlıyorsunuz. Yani doğal olarak. <gülüyor> çok tabii tevazi, çok iyi. Çok çok teşekkür ediyorum. Son teşekkür. sözleriniz varsa alayım. Bugün Mustafa Bey sırf bu röportaj için sizi saatlerdir bekliyoruz. Yani ta uzak bir yoldan gelip bu kadar... Tabii kısa bir röportaj. Gerçekten istediğimiz oldu mu bilmiyorum çok sadre şifa vermiş olabilir mi bilmiyorum da kirli çamaşırlarınızla beraber buraya kadar gelip bu röportajı yaptığınız için size teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Çamaşırların olayı şu kıymetli dinleyenler ben aylardır evden çıkmadığım için e, Madem Erdal Bey ile şehrin merkezinde e, buluşacağız Ben de çamaşırlarımı dedim alayım götüreyim orada çamaşırhanede yıkatayım Ben böyle düşündüm Erdal Bey muvafık gördü şey dedi yani merkezde buluşalım Ancak ben evden çıktım Erdal Bey de şey dedi Yok dedi işte merkezde buluşmayalım kalabalık olur yok şöyle yok böyle gideceğimiz yere ters falan Seninle başka bir yerde yeni mahallede buluşalım dedi e şimdi benim çamaşırhane başka bir yerde falan olunca ben de ceza olarak çamaşırları, şeyi, e, çantayı Erdal Bey'e taşıttım. <gülüyor> Onun e, serzenişi var Erdal Bey'de biraz. E, niye bana taşıttın dercesini. Evet, evet. <gülüyor> Rabbimin bir hikmeti işte. Bir ödül bir taraftan verirken hemen bir yerden de bir cezayı veriyor yani. Hiçbir ödül karşılıksız kalmıyor yani. Aa, bu da bir ödül hocam yani röportaj yaptık sizinle. Eyvallah eksik olmuyor. <gülüyor> hocam, Ödülleriniz daim olsun diyelim. Amin inşallah. Amin. Inşallah. Siz sizinle tanışmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ee, umarım Hı. röportajların devamı gelir. İnşallah. Siz yeni, yeni ödüller alın. <gülüyor> Git de daha büyük ödüller olsun ama. Yani yoksa kesmez beni. Şey yani. <gülüyor> aynı kalitede, aynı değerde bir ödül, ikinci bir röportaj olmaz. Daha üst, daha üst bir ödül olacak ki ben de iştahla gideyim. zaman <gülüyor> yolunuz açık olsun diyorum. Sağ olun. Danimeniler ve şimdi sözünü ettiğimiz ödüllü yazının bir bölümünü sunuyoruz. Bir küçük dünyam var. Erdal Göze. Gözlerinizi kapadığınızda gördüğünüz her şey sizindir. Size aittir, size özeldir. Orada istediğiniz gibi bir dünya kurabilirsiniz. Örneğin ben, ağaç dallarının yukarı değil de aşağı bakmasını çok severim. Umut ışığıyla karanlık dünyamı aydınlatır, Kördüğüm adını verdiğim akasya ağacımı istediğim şekle sokmaya başlarım. Önce kedi gibi ağaca tırmanırım, asla merdiven kullanmam, eğer düşecek olsam gözlerimi iyice sıkar. Agasi ağacının altında bir döşek olmasını isterim, isteyim hemen kabul edilir. Annemin eskiciye verdiği döşeklerden biri oracıkta biti verir. Bu açıdan güvendiğim. Ama bir keresinde ağacın hangi yanına düşeceğime karar verememiştim. Döşeğin tam ters tarafına kötü bir inişim olmuştu. Babam tatlı tatlı acımıştı. Neyse. Nerede kalmıştık? Ha, ağaca tırmandıktan sonra bir denge noktası bulup ağacın dallarını aşağı doğru sallamaya başlarım. Bu arada annem bu denge noktasına kör nokta dememe çok kızıyor. Bana alınmış gibi bakıyor. En azından öyle baktığını tahmin ediyorum. Akasya ağacının dalları yukarı doğru çıktıkça kalınlaşmaya başlıyor. Üst taraftan bir dala tutunup Annem duymasın bir kör nokta bulup iki ayağımla dal üstünde zıplamaya başlarım. O kadar zıplamama rağmen dalların kırıldığını hiç hatırlamıyorum. Çıt kırıldım değiller yani. Benim gibi. Dallardan aşağı sarkıtırım kendimi bir süre asılı kalırım. Sonra başladığım yere geri dönerim. En fazla istediğim şey ağacın gövdesinden hızlıca kaymak. Ama bunun için zihni zarımla ağacın dallarını kökten kesmem gerekecek. Buna gönlüm razı olmuyor. Çünkü ağaç dalsız göremez ki. Yine de içimdeki ahşarı çocuk rahat durmuyor. Hiç olmazsa en alt dallardan bir ikisini keselim diyor. Kesmeye başlıyorum. Dallar ince ama işim saatlerce sürüyor. Çünkü bütün bıçaklarım kör. Anne, bahar geldi mi? Hayır kızım. Gelince söyler misin? Close. Your eyes. Gözleriniz kapalıyken birine aşık oldunuz mu hiç? Hayır mecazi mürsel yapmıyorum. Körü körüne değil. Yani görmeden sevdiğiniz biri oldu mu? Benim oldu. Bundan iki yıl önce görmeyişimin beşinci yıl dönümünü kutlar gibi annem beni bir konsere götürmüştü. Ücretsiz bir yaz çenliği. Öyle anons edildi. Ve anons edilmeden bir grup çıktı sahneye. Gruptular çünkü birçok farklı ses vardı, birçok farklı enstrüman. Az solist gecikince insanları oyalamak için sahneye çıkarılan, umut veren genç grup gibi bir şeydi. Sahnedeki ses teke indi ve etrafımdaki bütün sesleri sildim, ona yoğunlaştım. Sesi duydum, sese aşık oldum. Melodinin ve sözlerin güzelliği de eklendi sese. İlk kliplerini ben çektim zihin kameramda. Grubun adı yok, solistin adı yok, klibin adı kör Türk. Bir dağ köyü, mevsim kış. Atsız solist grubuyla dağa karşı şarkısını söylüyor. Bir daha eteğinde, ses dağa çarpıp çarpıp aşağılara iniyor. Aşağılarda yapayalnız bir ev, odada yapayalnız bir kız. Odanın camlarına çarpıyor ses. Kız dışarı çıkıyor, sese doğru koşmak istiyor. Annesi gitme diyor göremezsin. Kız ses diyor, bu ses beni çağırıyor. Karlara bata çıka düşe kalka bir tepeye çıkıyor. Çığlık çığlığa bir çığ geliyor kıza doğru. Kız, Atsız grubun şarkısını ortak oluyor. Çığa çarpıyor sesi. Tı yuvarlandıkça eriyor. Eriyen kar diğerlerini eritiyor. Karın kalktığı yerden yeşil otlar bitiyor birdenbire. Kız boyunca otlar arasından geçerek bir tepeye daha çıkıyor. Sis ağrıyor. Ağaçlardaki kuş yuvalarından sesler geliyor. Atsız bir grup kuş, atsız solist eşliğinde öyle tatlı ötüyor ki, kız ağacın altında oturup cıvıltıya kulak kesiliyor. Şehirden bir çocuk sapanını ateşliyor. Atsız solist dalda takılı kalıyor. Susuyor cıvıltı. Kız şarkıya ortak oluyor. Çarpıyor sesi dalda asılı kalan kuşa. Dalda yaprağa dönüyor kuş. Kız ağlamaya başlıyor. Sesini yitirmiş ağaç altında. Ve kız anlamaya başlıyor toprağa düşen her damlada. Aradığı ses kendi sesiymiş. Şimdi diyeceksiniz ki sesine aşık olduğun çocuk kim? Tanımıyorum ki. Ben almam gerekeni aldım. Sesine aşık oldum. Sesini alıp sakladım sesimde. Güzelliğin tek geçer akça olduğu bir çağda birinin yalnızca sesine vuruldum. Görmeden. Görmek inanmaktır diyorlar. İnanmıyorum. İnsanlar görmedikleri aleme inanmıyorlar. Ben iki kat inanıyorum. Çünkü iki kat gör. Anne, bahar geldi mi? Hayır kızım. Gelince söyler misin? Close your eyes Gözlerinizi kapadığınızda hangi mevsimde olduğunuzu tahmin edebilir misiniz? Edersiniz biliyorum. Bu çok basit bir şey sizin için. Ben mevsimlerimi yitirdim. Hep aynı mevsimde yaşıyorum. O kadar çok isterdim ki yeni gelen mevsimden insanları haberdar etmeyi Şehrin caddelerinde teneket rampetimle bağıra çağıra İlk ben gördüm yeni bir mevsim var kapıda hazırlanın demeyi En hüzünlü mevsimden bile gülücükler saçarak bahsetmeye razıyım Yeter ki az şeyle bilirim Yeter ki bir kerecik bir fırsat verilsin Hava durumunu ben sunayım Pekala başlıyorum ama önce sesimi akort etmeliyim Güz <gülüyor> yaprakları düştü, gazeller oldu Sevgili izleyiciler, göçmen kuşlar ofisinden aldığımız hava durumunu sunuyorum Kapımızın eşiğinde çok güzel bir mevsim var, sonbahar Biliyorum, ekranlarının başında dudak büküp burun kıvıranlar da var bu dediklerime Ama sonbahar gerçekten çok güzel bir mevsim Hiç olmazsa son, yeni başlangıçlara gebe Sonbahar damdan düşer gibi geliverdi Yem yeşil bir ağacın arkasından sahneye çıkmayı bekleyen sabırsız bir oyuncu gibi birden bir verdi. Yapraklar sarardı korkudan. Ağaca bir titreme geldi. Gömleklerin kolları uzamaya, üst düğmeleri iliklenmeye başladı şehirde. Artık cümlelerdeki neşeli deniz kokusunun yerini sarı bir hüzün aldı. Tabiata yeşil rengi veren gözlerim de böyle bir mevsimde sararmaya, sararmaya başlamıştı. ...ve dallardan habersiz bir gece vakti... ...iki yaprak süzüldü ağacın ayak ucuna... ...ağaç... ...yayını kesebilir miyiz? Yapamıyorum. Dışarıyı anlatamıyorum. Söz dönüp dolaşıp kendi acılarımda düğümleniyor. Dışarısı içimi acıtıyor. Koşup penceremin göğsüne yaslanıyorum. Teybime dokunuyorum. Sesinde toprak kokusu, Kadir kaderime benzeyen bir adam başlıyor. Bir küçük dünyam var içimde benim. 1953'te Sirkeci'de avyon Eskişehir Oteli'nde kalıyordum. Gazeteciler geldiler gözlerini açtıralım dediler. İstemem dedim. Sebebini sordular. Sebebi ise... ''Şimdiye kadar kafamda bir yuva kurmuşum. Gözlerim açılırsa bu yuvayı dağıdırım. Tekrar bir yuva kurmama imkan yok.'' dedim. Adamlar bıraktı gittiler. Onun üzerine ''Küçük Dünyam'' diye bir şiir yazmıştım. Şimdi sizlere onu okuyorum.'' Küçük dünyam var içimde benim, mehnetim, zinetim bana kafidir. Görenler dar gurer, geniştir bana, sohbetim, ülfetim bana kafidir. Oh. Ne timzi ne bana kafi dir? dar görü genişdir bana iyi de bana sahbetim yülfetim bana kafidir dar görül bana yed bana şebedim vâtim bana kâfin var görmediklerini gören biliyorlar, mutlular İçlerinde kocaman bir dünya var seni anlıyorum büyük anne İçerisi daha güzel diyorsun tamam içeri giriyorum indiriyorum tabiata yeşil rengi veren gözlerime perdelerimi Enlem ve boylam www.mbirgi.com Amerika'dan dinlemeler Mehmet Sağol Merhaba sevgili dinleyenler programına kadar izlenimler programında yine sizlerle birlikteyiz efendim geçtiğimiz programda sizlere Avrupa seyahatine çıkmadan önce bilmeniz gerekenler üzerine kısaca bir bölüm hazırlamıştık bu bölümde dilerseniz Avrupa'da gezdiğimiz gördüğümüz yerlerde karşılaştığımız izlenimlerimizi sizlerle paylaşalım. Efendim öncelikle genel olarak Batı Avrupa ülkelerine dair e, izlenimlerimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Batı Avrupa ülkelerinde Fransa, Almanya ve İsviçre ülkelerini gezme imkanımız oldu. Dolayısıyla bu bölümde sizlere e, bahsedeceğim gözlemlerim, izlenimlerim bu ülkeleri kapsamaktadır. Efendim, e, malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamakta olduğumuz için Avrupa'ya gittiğimizde karşılaştığımız insanlar bize Avrupa ile Amerika arasında bir kıyas yapmamızı istediler. Bununla alakalı bizim ilk dikkatimizi çeken, gözümüze çarpan şey Avrupa'nın ve Amerika'nın otoyol sisteminin oldukça gelişmiş olması. Yollar geniş ve çok şeritte, insanlar da çoğu zaman trafik kullanılarına ve hız sınırlarına riayet ediyorlar. Yine otoyollarda belli aralıklarla dinlenme tesisleri bulunuyor. Yolların bazıları paralı, e, gişelerde durmak zorundasınız ve para ödeyip yolunuza devam ediyorsunuz. Bu uygulama daha çok Fransa'da karşımıza çıktı. Diğer ülkelerde e, gezdiğimiz kadarıyla paralı yollara girmemiştik. Bizleri şaşırtan bir diğer uygulama otoyollarda çok fazla trafik polisine rastlamamış olmamız. Hatta şöyle söyleyelim Gerek İsviçre olsun gerek Almanya Gerekse Fransa olsun Hiçbir ülkede otoyolda Trafik polisine yolda rastlamadık Amerika biraz daha polis devleti Olduğu için otoyollarda Kontrolü sürekli polis araçlarıyla Yaptıkları için zaten malumunuz Televizyonda da kimi zaman karşınıza çıkar Bir polis arabası kaçan bir arabanın peşindedir Amerika'da Son hızla peşinden gitmektedir Araba yolun kenarına çarpar, çarpar, takla atar falan Bunlar hep alışık olduğumuz sahnelerdir Dolayısıyla Avrupa'da herhangi bir polis aracına dahi rastlamamış olmamız bizim bayağı dikkatimizi çekti Bununla alakalı orada yaşayan insanlara sorduğumuzda neden böyle olduğunu araştırdığımızda karşımıza iki sebep çıktı. Bunlardan birincisi Avrupa'da sürücülerin genellikle kurallara riayet ettiği. İkincisi de trafik kontrollerinin polis araçlarıyla değil radar ve kamera sistemleriyle yapıldığıydı. Dolayısıyla eğer herhangi bir sürücü kurallara riayet etmezse hemen bu tespit ediliyor ve sürücünün evine yüklü bir miktarda ceza gelebiliyor. Efendim Avrupa'da dikkatimizi çeken bir başka uygulamada Amerika ile kıyaslandığında gerçekten farklı olan bir uygulama benzin istasyonlarında önce benzin e, doldurduğunuz daha sonra gidip ödeme yaptığınızda Amerika'da e, hiçbir takdirde hiçbir şekilde e, önce benzin dolduramazsanız mutlaka kredi kartınızı e, yerleştirmeniz veya gidip kasiyere parayı önden ödemeniz gerekmektedir bu da bize oldukça farklı gelmişti bunun bir nevi güven esasına dayalı olduğunu görmüş olduk gezdiğimiz yerlerde. Zannediyorum suç oranlarının da düşük olması Amerika'ya nispeten bunun bir nevi izahı olsa gerek. Amerika'da çok yaygın bir şekilde kahve tüketimi var malum. Amerika'daki yol üzerindeki bu dinlenme tesislerinde durduğunuz zaman illaki bir, bir bardak kahve içmeden insanlar çıkmaz veya bir bardak kahve almadan yollarına devam etmezler. Amerika'da farklı olarak porsiyonların büyüklüğü söz konusu. Avrupa'ya gittiğimizde çay veya kahve almak istediğimizde bize verilen bardakların büyüklüğü bize oldukça şaşırmıştı. Çünkü Avrupa'da kahve İki tip bardak da genellikle servis ediliyor. Birisi küçük bir fincan büyüklüğünde bir bardak. Diğeri de normal bir su bardağı büyüklüğünde bir plastik bardak. Amerika'daki en küçük kahve bardağı bu şekilde satılan yerlerde Avrupa'daki büyük boy bardağı eşit. Ve Amerika'da pişirilen kahveler çoğu zaman mikrodalga fırında veya çok yüksek sıcaklıkta pişiriliyor. Ve bir yudum altınızda dininiz yanabiliyor. Avrupa'da bunun çok aşırı sıcak olmadığını biraz daha ılık olduğunu gördük. Avrupa'da dikkatimizi çeken bir diğer unsur yine otoyollarla alakalı araçların soldan sollama yaptığı kesinlikle sağdan kimsenin araç sollamadığıydı. Amerika'da bu konuda biraz serbestiyet var ve insanlar hangi şerit boşsa o şeritten Dilerse sol taraftan, dilerse sağ taraftan öndeki aracı geçebiliyor Fakat Avrupa'da gittiğimiz yerlerde çoğu araç Eğer bir sol şeritten gidiyorsa hemen arkamıza yanışıp bir selektör yakıp işte ne bileyim Geçmek istediğini bize belirledip bizden yol istemişti biz sağa çekip yol vermiştik Oysa Amerika'da böyle bir durum Çoğu zaman söz konusu olmaz. Şayet siz soldan gidiyorsanız araç sağ tarafınızdan sizi soldayıp geçer. Aslında bunun araştırdığımız zaman bir kural olduğunu ve Avrupa'daki otoyollarda sağdan soldanma yapmanın yasak olduğunu da öğrendik. Bir bakıma mantıklı da geldi. Neticede insanlar bu yüzden otoyolda ilerlerken yolun sağına çekmek için sağını solunu kontrol etmek durumunda kalabiliyor. Ama sürekli soldan soldanan bir ülkede bu işi biraz daha sistematizize ediyor ve aslında çok mantıklı bir uygulama. Bizi şaşırtan bir diğer uygulama da Almanya'da hız limitlerinin olmayışıydı her ne kadar tavsiye edilen hız limiti saatte 130 kilometre yazsa da yanımızdan çok hızlı şekilde araçların gittiğini gördük işte 150-160 belki 180 kilometre saat hızla geçen araçlara şahit olduk bu da bizi oldukça şaşırtmıştı bu kadar hızlı araç kullanılan bir ülkede kaza oranı da yüksek olur diye düşünürken olayın tam tersi olduğunu duyunca oldukça şaşırdık istatiksel açıdan da baktığımız zaman Avrupa'nın en az kaza yapılan ülkesi neredeyse Almanya ve bu Amerika'ya kıyaslandığında oldukça küçük bir oran teşkil ediyor. Efendim son olarak genel Avrupa izlenimlerimizin son kısmında yine trafikle alakalı bir konudan söz edelim. Amerika'nın aksine Avrupa'da şehirler arası trafiğin oldukça rahat olması ve toplu taşımacılığında bir noktadan bir noktaya sizi çok rahat bir şekilde götürebiliyor olmasıydı. İnsanlar çoğu zaman bir şehirden başka bir şehire trenle yolculuk ediyorlar. Şehir içinde de otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçları seçenekleri mevcut. Malum Amerika'da daha önce de söz etmiştik. İnsanlar çoğu insan bir şekilde araba kullanmak zorunda. Dünyanın en fazla araba sahibi olma ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Bu yüzden toplu taşımacılık çok fazla gelişmiş değil. İnsanlar işine evine şekilde hafta sonu gideceği yerleri, şehirleri skeçleri hep çoğunlukla arabayla gidiyor. Ve bu da Avrupa ile Amerika arasındaki bir fark olarak karşımıza çıkmıştı. Efendim ee, bir sonraki bölümde yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 46 Haziran 2012. Bitti. ve sen kalın. Enle bey oylam. Hazırlayan ve sunan <Sessizlik> Mustafa Birgel. Temmuz 2012